Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 94.9 kamusla güreşteyiz. Bedenin parçalamaya başladık bedeni ellerimizle diyerek. Evet. <gülüyor> Ele devam. Ele devam. İkinci program. Ee, destekçimiz Sayın Nazan Işık Efendiye teşekkürlerimizi iletelim. Sağ olsunlar. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım Didem Hanım'a buyurunuz. Evet efendim bizimle iletişim kurmak için programla aynı isimli gmail adresimize yazabilirsiniz ee, gene programla aynı adlı twitter ve instagram hesaplarımız var twitter'dan e, programla eş zamanlı olarak e, bazı ayrıntıları görselleri paylaşıyoruz program sonrasındaki hafta içinde de e, program linkimizi de oraya atıyoruz keza açık radyo sayfasından da e, podcastlere postlara ulaşarak eski programlarımızı dinleyebilirsiniz evet Evet, evet el, el devamı. Geçen hafta nerede kalmıştık? Sözlüklerdeydik. Bütün Sözlükler program, değildik. evet, çağrışımlarla ilgili konuştuk. Sonra etimolojiye başladık. Devam ediyoruz etimolojiye. Buyuruz efendim, devam edelim. Bir Etimoloji enflasyonu oldu. Ben e, TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından basılan Andreas Titsen'in e, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi lügatı ile başlıyorum. <gülüyor> Efendim vücudun parçası olan e, el birinci anlam. E, şimdi TITS'e pek çok örnek vermiş zaman içerisindeki e, metinlerden. E, aslında elin değişik değişik kullanımlarına dair cümle örnekleri bunlar. Çünkü anlamı bir tek şey yani işte bu organ bildiğimiz el. Evet. Elimden ağlamaktan başka bir şey gelmiyordu cümlesi. Sabahattin Ali'nin bir kitabından alınmış örnek ama bir şeyin elinden gelmesi gelmemesi yapabilirlik anlamı hmm. ile karşımıza çıkıyor. Mahmut Yasari'nin borcumu vereceğim diye hasta hasta çalışma. elim ferahladığında verirsin hmm. diye bir alıntısı var. Eli ferahlamak. Eli Güzelmiş. rahatlamak, eli bollaşmak şeklinde de var yanılmıyorsam. O, evet, doğru e, Reşat Nuri Güntekin'den bir alıntı yapmış e, TİTİS'e. E, tam da buna paralel e, elimiz genişlediği zaman borcumuzu öderiz gibi bir alıntı. E, Hüseyin Rahmi de, validesi İstanbul'da eşi bulunmaz cerbezede eli maşalı bir kadındır demiş. Ha, eli maşallah eli sopalı eli sopalı evet tam da Hüseyin Rahmi cümlesi olmuş aslında hmm. o İstanbul mahalleler kadınları falan ee, sonra e, elin bu e, birincil anlamından yola çıkarak e, anlam genişlemesiyle gidilen başka anlamlar da var ya ateşli silahlarda atı sayısı birimi aslında beş el ateş etti hmm, gibi şeyler düşün, direkt evet. elle yapılıyor silah da elde evet. ee, bazı oyunlarda sayı birimi e, her elde kağıtları sayardı ya da bu elde işte doğru. katakulli çevirdi falan gibi evet Eli ağzına uymak diye bir deyim var... ...ben daha önce duymamıştım... ...sen biliyor musun... E, ...duydun mu? Dili ağzına... Uymak... Duymadım. Efendim yakışıklı, güzel, becerikli kimseye deniyormuş... Allah. Eli ağzına uyuyor... ...birbirine uyumlu... Ha. ...mütenasip gibi herhalde... <gülüyor> e, ...el almak... ...bu senin de aslında... ...bahsedeceğin bir şeydi... ...tarikatlarda müridin, mürşitlerden... ...başkalarına yol gösterme iznini almasına... ...el almak deniyor... Aynı zamanda bir sanatı yapmak için ustasının izni almak diye evet. geçiyor TEDK'de. Doğru. O tabi ee, Tabii tabii özellikle <gülüyor> zanaatlerde falan e, değil mi? Ustamdan ee, el aldım. Evet. Devam ediyorum yoluma. Doğru. Hı -hı. Ee, el altından e, gizlice anlamı. E, el altından aba ab göstermek. <gülüyor> o el altından... Aba altından. Aba altından. Evet. Doğru yanlış Aba altından. <gülüyor> <gülüyor> el ele gitmek, bir şeyin eşliğinde olmak. Hatta şöyle bir Mina Urgan cümlesi örneği seçmiş Titse. Bayağılıkla züppelik çoğu zaman el ele gittiği için Bodrum'da dükkan ve lokallerin çoğunun adı yabancıdır. Hmm. Demiş. Güzel Sonra, demiş. El kadar... Ufacık, küçük. Ah evet el kadar. Ee, bir küçücük. şeyin evet küçücük elinde olması elinde olmaması yani iradesi dışında olma ya da iradesiyle yapma hali eli ayağı kesilmek hmm. denir işte böyle çok evet. E, korkmak. Korkma, evet ne yapacağını bilebilmem. El yordma. Hmm. Ee, bu bunları seçtim. Çok fazla örnek var. 4 sayfa falan sürüyor ekmoloji. Yılmaz zengin o anlamda daha hani sınıflama yaparken zorlandık açıkçası. Evet. Evet. Elçeyiz var. Eee burada küçük, küçük, evet küçük küçük LG's. nazik elçeyiz ile yaptı veyahut da özellikle elle hmm. yapılan diyelim ki bir pastada falan e, işin içerisine şey de katılıyor böyle. E, beceri Hı -hı. güzellik bir de ülke anlamında el var ikinci bir mana Hı -hı. İlden e, il evet il el o i e değişmesi aybolunun e bahsettiği geçen programda ele aldığımız e, ferecden bir e, cümle örneği vermişti ise marip elinden hanumanımı terk edip diye başlıyor ama işte marip yani garp ülkelerinden e, Oturduğum yeri terk edip anlamında. Ahali halk e, manasında kullanımı var. Bizim elimizde adet şöyledir gibi giden cümleler. Hmm. Bir de e, el alem başkaları bu yabancı manası bizden olmayan e, manası. Ne yazık ki yakın zamanda e, Türkiye'de neredeyse herkesi el görme hali hmm. var. Evet. ...üzücü bir şey... E, ...Eloğlu bu dili durur mu... ...halka sermaye lazım... ...diye bir cümle örneği alınmış... E, ...böyle... ...ben de etimoloji canım... E, ...TDK'ye bakayım... Bakalım. ...TDK'de... ...senin söylediklerin haricinde... ...işte kolun bilekten... ...parmak uçlarına kadar olan... ...tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü... ...iyelik ekleriyle veya bazı deyimlerde... ...sahiplik mülkiyet... ...elden çıkarmak örneğini vermiş... E, kez defa tabii e, Bazı nesne ve araçların tutmaya yarayan bölümü işte kapı elli gibi ha, yani evet. o, o söylenebilir El açmak diye bir şey var İşte dilenmek Başkasının yardımını isteyecek duruma gelmek Hı -hı. Bir yandan da yine İskambil oyunlarında da Kağıt açmak anlamı var e, El basmak var bu ilginç Değil mi? Kutsal Hı -hı. bir şey üzerine el koyarak Yemin, yemin etmek Mahkemelerde Hı -hı. falan da değil mi? E, Doğru. Filmlerde falan görürüz Kurum bence... hakimelerinde var mı Kur'an'a el basmak bilmiyorum yok, da. <gülüyor> yok. Yok. <gülüyor> yani... Ama filmlerde görüyoruz. Hala var mı Batı'da? Var bildiğim kadarıyla. Ya da her ülkede mi <gülüyor> bilmiyoruz ama. El çektirmek diye bir şey var işte. Görevinden uzaklaştırmak evet. gibi bir şey var. Eletök, etek öpme. öpmek var efendim. Evet, yani o el öpmenin aslında çoklu e, manaları, bir böyle e, büyüklere, yaşça bizden büyüklere saygı anlamında bir el öpmek, bayramda el öpme hikayeleri var. O da Tartışılan bir şey haline geldi tabi niye başkasının eline öpeyim öpmeyeyim yok öpeceksin falan hikayeleri. Ee, bir aklıma... el öpme şekilleri de var bazıları hiç böyle ne bileyim hani bir buse dokundurmaz da işte ha. böyle çeneyi dokundurur. Evet evet burnunu burnunu sadece <gülüyor> doğru. Aklıma şey el sahnesi geldi ya. Ne, ne olmazdı bir şey vardı dudak aşınmaz derler. <gülüyor> aşınmaz ha, doğru değil mi öyle bir şey vardı. Ya e, neydi Nuri Bilge Ceylan'ın e, filmi? Aydın Kahramanı, yok Kapadoksya'da geçiyor. Değil. Hayır hayır Haluk Bilginer oynuyor. Şimdi unuttum filmin ismini ya. Şey, kış, ee, uykusu. kış Uykusu. Evet çok da sevmiştim. O kış uykusunda bir el öptürme sahnesi vardır hatırlıyor musun o küçük Nasıl çocuğu lan? haluk Bilginer'e getirirler ee, yani e, filmdeki aydın isimli kahramana ee, bir hata işlemiştir özür dilesin diye zorla özür diletmeye çalışır babası elini öpder falan sonunda çocuk o sıkıştırılmadan o baskıdan ötürü bayılır ha evet hatırladım mı? evet o el etme durumu Evet bir de tabii şey böyle zerafet, nezaket bir erkeğin kadının elini öpmesi biraz hmm. daha eskilerde daha yaygın olan ama hala yapanlar çok, var. Pek itici geliyor bana. İşte evet kadınlara gelmiyor olabilir ama <gülüyor> bugünün hali hareketi değil tabii. O ele tek öpmek iyice kötü. Evet bir işi yaptırmak için çok yalvarmak manasındaymış. El pençe divan durmak var bir de. Takiben Ta saygı pareler. gösterilen kimse karşısında el kavuşturup ayakta durmak. Hı -hı. Hani bunu özellikle son dönemde görüyoruz. Mal, Tabii çok mal, var. Malum, çok. durumlardan dolayı. El öpmede de şey var. Kendi yaşından küçük ya da yaşıtı birine sadece aslında titriyip makamı koltuğundan dolayı el öpmeler falan. Tabii. Çok arttı. Bir de böyle elle şey yapma. Hareketi de gösterme vardır. Hani böyle öpmek değil de. Ha ceketini eliyle. Ceketini... Ama bir... onu böyle bir göstererek yapma vardır evet. ki hani evet. ben size saygı gösteriyorum Ay. efendim. Evet. Çok da güzel yapıyorlar vaketi, evet. <gülüyor> hoş duruyor. Elden aza yaşamak diye bir şey var bu hoşuma gitti. Ben ha. ilk defa duydum. Ben günlük de. Kazancı evet. günlük kazancı ancak günlük ihtiyaçlarını karşılayacak kadar olmak. Evet çok güzel. Elden aza yani, yaşamak. Elli ile bir iş yapıyor, hop, ağzına atıp o gün yiyor ancak yani. Evet. Başka ne var? Elaya düzgün var. El ayağı düzgün bir insansınız efendim siz. Ha, e, teşekkürler. Siz de Kerem Bey. Ama bedence kusursuz diyor bir anlamda. Sakat değil demiş TDK'de. Hmm. İlginç yani. Kusursuz denmez pek ama ya. Ben öyle algılamıyorum ben el ayağı düzgünü. E tabii neredeyse hatta ama şey sözlükte öyle mi karşılık? Evet öyle yazılıyor. Bedence kusursuz. Hatta neredeyse bende şöyle bir karşılığı var. Bazen de günlük hayattaki kullanımı ya da bizdeki iz düşümü farklı oluyor ya. Yani... ...nerede o kadar mükemmel olmayı bırak... ...hani eli ayağı düzgün... ...fena değil gibi bir manada... Bence. ...bir <gülüyor> sorun yok ama... De, de, ...yüzüne bakılır demek. diyormuşum... ...ayıp ederek... Evet. ...eli bayraklı veya maşalı... ...aslında ben bayraklıya takıldım biraz ama... ...neden kullanmışlar onu anlayamadım yani... ...eli maşalıyı kullanıyoruz... ...şirret edepsiz kavgacı var. manasında ama... ...eli, eli bayraklı... bayraklı da var... ...var ya da ilk defa duydum var, ya... Ha, ...var, var, var, var. mıymış efendim... ...evet, evet böyle baya bayrak açmış... Bir de bayrak geliyor üstüne <gülüyor> yani <gülüyor> Madem bayrak açmış üzerimize geliyorlar bir şarkı arası verelim Geldi zaman ee, lütfen e, Tamam Sevdiğimiz dumandan geliyor Sevdiğimiz dumandan elleri ellerime Seni gördüm göreli şaşırdım Dolaşırım bir başıma Seni bildim Bileli kaçırdım Şu aklı başımdan Seni gördüm Göreli şaşırdım Dolaşırım bir başıma Seni bildim Elini kaçırdım şu aklı başımdan Elleri ellerime, gözleri gözlerime Saçları saçlarıma karışan bir sen olsan Bir sen olsun Seni gördüm görelim şaşırdım Dolaşırım bir başıma Seni bildim dileli kaçırdım Şu aklı başım Ah. Elleri ellerime Gözleri gözlerime Saçları saçlarıma Karışan bir sen show 94.9 Açık Radyo'dayız. Ele Ekmek Tutmak var efendim. Rafael Nadal gibi. <gülüyor> evet biraz geride kaldı ama evet. zevkle izlediğimiz maçlarını evet. Eli ekmek tutuyor eli. Bayağı ekmekten daha da <gülüyor> evet, yani Bayağı fazla değerli pasta, tutuyor. Pasta tutuyor, Pastanın <gülüyor> üzerinde altın tozları evet. e, Geçimini kendi emeğiyle sağlayacak duruma gelmek Eli ekmek tutmak güzel bir tabir Seviyorum Eli Hı. kulağında var efendim eli kulağında. Hatta bir dinleyicimiz sormuşlar Eli kulağında nedir diye Neredeyse olacak ...çok yakında olması beklenen şey... ...sende hikayesi var galiba. Var efendim. Ee, sevgili dinleyicimizi de... ...böyle iyice açarak... E, ...hikayesini anlatmış olalım. İskender Pala'nın İki Tirhen Bir Çekirdek... E, ...kitabında kapı yayınlarından... ...basılmış. E, hikayesi var. E, şimdi bu... Te, ...Hazreti Muhammed döneminden gelen... ...bir ifade aslında. Bilal Habeşi var... ...malum. Hmm. İlk ezanı okuyan... ...denir. Evet. O zamanda... E, aslında ezanı e, okurken Bilal habeşi işte müşrikler, inanmayanlar e, ya da başka dinden olanlar e, alay ediyorlar, gürültü yapıyorlar hmm. ezan sesi duyulmasın diye. O yüzden Bilal Habeşi de kulağını tıkayarak ezan okumaya başlıyor. Ha çok ilginç. E, öyleymiş. Sonra müezzinler de benzer bir davranışı sünnet olarak görüyorlar belli bir süre sonra. Böyle tek bir kulağını kapatarak bir söyleme hali vardır ya. Ha evet. E, pek hani yok da hani. Evet topan, şimdi hoparlör. Vesaire. Karşıyım aslında. Hatta o konuda yani şey e, mikrofon ve hoparlör olayına karşıyım. Evet, doğal hali daha güzel değil mi? Doğal ses, ses duymak. O ne konuda güzel. da bir anım var. E, şey <gülüyor> yani bizim eve çok yakın bir cami var böyle. Ruhu beruhu. E, ...ve hoparlıyor çok açık... E, ...mahalleden de sesinin kısılmasıyla ilgili... ...sık sık işte muhtara da söyleniyor... ...falan feş mekan... ...bizim de böyle biraz sıkıntılarımız var... ...belli dönemlerde çok açılıyor ama... ...sabah yataktan fırlanılıyor... E, ...rahmetli anneciğim yaşarken... E, ...şeyi e, aradı... Ee, müftülü İman, müftülü ha müftülü evet. aradı tesadüf bu ki bir şekilde müftüyü bağladılar annemin karşısına müftü çıktı yani şimdi annem nazik nazik konuşuyor bir de böyle ince bir konu ya yanlış anlaşılmasın işte dedi elhamdülillah hepimiz müslümanız dedi müftü bey dedi <gülüyor> yalnız dedi biler habeşi döneminde de hoparlör mü vardı dedi <gülüyor> Hiç unutmadım bunu böyle elden nereye geldik ama şimdi efendim eli kulağındanın devam ediyoruz bu e, hikayeden e, yola çıkarak aslında önce hani ezan okundu mu dendiğinde müezzinin eli kulağında denirmiş hmm. oradan çabuk oldu olacak hemen o işi anlamına iyice hmm. anlam genişlemesiyle bugüne gelmiş böyle güzelmiş güzel hikaye evet eli maşalı dedik bir de eli sopalı var zorba olarak Tabii. Bizde de her an Bizde işte var. arabalarda var dikkatimi çekiyor böyle bir an hani böyle bir kavga hali olur direktten bir levye evet, oluyor. Topabi evet. de böyle bir daha büyük böyle küçük parça sonra Haydar diyorlar galiba. Ha, öyle mi? <gülüyor> Çıkıp her an kavgaya hazır insanlar gürültü olarak. Gel. Ne hallere düştük dinlemci. Evet. Vardır öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> Elin uzun var. Tabi hırsız. Evet fırsat buldukça öteberi aşıran demiştin. Ha, şey, bir de artık tabii el e, kol selfie içinde kullanılıyor çok hmm. bağlayacağım ama yani Bağla, sen... söylemedim e, ben de bayağı selfie Buraya mı, eli uzun, ha, eli uzun. şöyle <gülüyor> bağlayacağım bazen bana yanlış bir şekilde benim böyle kolum molum da uzun ya e, kolu uzun yerine eli uzun diyorlar bu karışıyor ya aslında hmm. i̇şte eli uzun hırsız kolu uzun diye de bir şey yok benim bildiğim ama varsa yanlışımız hemen dinleyicilerimiz düzeltiyorlar zaten eksik olmasınlar. Buyurun efendim. Eline erkek eli değmemiş olmak efendim. Ya çok makbul. Namuslu olmak. Hı. Yorum yapmıyorum. Tırnak içerisinde namuslu diyoruz. Elini vicdanına koy Didemciğim. Ve elini vicdanına koy. Doğru, yansız, hakça anlamları var. Bu da güzeldir. Evet. Güzel. Elini sıcak sudan Vic soğuk suya sokmamak. Evet. Bu da evde hiçbir şey yapmamak çok nazlı olma anlamında. Bir de elini veren kolunu alamazlar. Bu da iyidir. Doğru. Kendisine iyilik yapıldığında devamını fazlasıyla isteyen kimseler için kullanılır. Evet. Var mı böyle tipler etrafımızda? Var tabii canım. Bir de senin çok beğendin geçen hafta. Neydi? Özellikle altını çizeceği elinin hamuruyla erkek işine karışmayınız efendim. Te Evet o zaman elinin çamuruyla mı diyeceğiz bu karşılıklılık e, şeklinde olmasın evet. tabi ama. TDK'de bunlar var. Bunlar evet. Ben o zaman hemen sen yani bu kadar deyimlere kalıplaşmış sözcüklere geçmişken ben de Ömer Asım Aksoy'un e, deyimler sözlüğünden e, bazı alıntılar yapayım. <gülüyor> e, ortalıkta hiç kimse olmaması anlamında el ayak çekilmek var. Hı. El ayak hepsi eve çekiliyor Ortalıkta hiç el ayak yok yani Hı. Elim ayağım çekildi derken Böyle ha, bir şey ayrı. de var böyle bir bir... De o, Ortalıktan el ayak çekildi Elim ayağım çekildi denir mi? Boşandı denir Korkudan doğru, doğru, doğru. Evet. Ondan sonra e, işte e, Elden ne gelir Gibi bir kalıplaşmış ifade Hı. var Çaresizlikle ilgili e, Bu senin bahsettiğin elini sıcak sudan Soğuk suya koymamaya paralel El bebek gül bebek Hmm, evet. Var, evet e, Eski şeylere e, Elden düşme deniyor ha, evet. e, Birisini ispiyonluyorsan Ele vermek deniyor ha, evet. Efendim, sonra böyle zıt Sözcükler var, eli açık Eli sıkı gibi, eli darda hmm. Eli geniş gibi e, El benden sebep Allah'tan ifadesi var hmm. ee, açıklamıyorum çok açık gibi bazıları sadece belirsiz onları açıklayacağım çok yaramaz kişilere ne denir efendim ee, yaramaz kişilere ne denir elavuca ee, e <gülüyor> denir sen öyle bir çocuk muydun Keremciğim ee, hayır ben de hayır Evet, bundan nereye çıkacağız bakalım çıkmayacağız işte <gülüyor> şey, Cem Yılmız'ın var ya bir cümle <gülüyor> kurum şeklinde ee... el üstünde tutuldum diyebilirim <gülüyor> <gülüyor> Ay, <çok gülüyor> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ee, el elde baş başta var El ele, ee, evet, evet o bu, da güzel annem çok sıkılıyor kalmak, i̇şte zor Annem çok durum. parasız kalıyor galiba ha, Kıyamam bazen ama sırf parasızlık içinde değil e, ne yapacağını bilememe evet, gibi evet. bir anlamda içeriyor ee, Eli armut mu devşiriyor? Eli armut mu topluyor? Evet bu şeyde devşiriyor demiş ama aynı topluyor da, şekli de var Evet doğru Haklısın ee, Ben sadece şeye dikkat ettim dayakta karşılık vermek ...tekil manasını vermiş Ömer Asım Aksoy. Nasıl yani anlamadım? Yani şöyle, ben daha geniş düşünüyordum anlamını... ...Eli Armut mu devşiriyor yani onun da o da bir şey yapsın gibi. Ha, evet Ama evet. daha çok dayak için gibi açıklamış Ömer Asım Aksoy. Yani bir saldırı var, Eli Armut topluyor o da vursun. Ha, tabii ben de öyle algılıyorum, evet doğru. Ha, ben biraz A daha geniş ha, evet, evet. düşünüyordum. Evet efendim sonra Eli Böğründe kalmak var... Bu evet. çaresizlik ifade eden pek çok sözcükte eli kolu bağlı kalmak falan birbirine paralel gidiyor ee, Eli işte göze oynaşta Evet o da çok sık kullanılır Onun şu versiyonunda varmış bunu bilmiyordum Eliyle hamur ovalar gözüyle dana kovalar <gülüyor> ya da gözüyle kırık kovalar Evet onu da biliyordum ha, Ben bunu bilmiyordum işte ee, Tabii ki okumuş yazmış insanlara söylenen eli kalem tutmak ...evet çok güzel bir tabittir... ...evet ben e, de eli, kalem tutmak. E, eli koynunda kendi halinde... ...anlamına geliyor... Hmm. E, ...sonra... E, ...tabii elimden bir kaza çıkacak... ...birinin elinden tuttum... ...birinin eline bakmak falan gibi... ...o kadar çok anlam var ki... ...ben gene kendi çok sevdiğim, çok bilinen bir şeyi söylemek istiyorum... ...eline sağlık... Hmm. E, ...bu birçok yabancı dilde de karşılığı yok... E, ...ona da dikkat ettim... ...olan da vardır mutlaka ama... E, eline su dökmek dök dökemez hmm, birisi evet, e, falan hikayesi tabi, var evet. e, tabi hep böyle olumsuzluk eli maşallah eli sopalının sonunda ne olur insan elini kana bular evet, maazallah ma ma <gülüyor> Allah korusun <gülüyor> evet. e, bir eve hiçbir şey almadan geliniyorsa ne deniyor böyle eli boş e, e, elini kolunu sallaya sallaya eli elini... e, boş da deniyor e. doğru evet elini elini sınıyorsun elisi. efendim niye sınayım efendim böyle hani <gülüyor> el üstünde tutmuş bir ben <gülüyor> seni buraya getirmişsin işime de... geliyor çünkü <gülüyor> tamam o zaman ee, yani senin eline sıcak sudan soğuk suya da sokmamışlardır o zaman yok tabii ki o kadar kere. değil canım o kadar <gülüyor> pekala ee, şunu e, bilmiyordum ben birine diye kullanılıyor tabi elini veren parmağına eksik alır hmm. bunu duydun mu elini ben biraz önce bir şey dedim ya neydi elini ona onun veren, gibi aynası evet bu, bu daha da iyice feci artık evet. parmağı eksik geliyormuş bu derece hızlıca tamamlayayım vaktimiz bitiyor çünkü ee, ha, bu çok hoşuma gitti ya ellerim yanıma gelecek elleri yanına gelmek demek ölmek ya? demekmiş öbür dünyaya gitmek hesap vermek o yüzden de o iki eli yanıma gelecek ha, iki evet. eli yanına geliyor gitti öbür tarafa yani ooo Evet efendim. Hiç, o zaman, e şakasından e, da hoşlanmıyoruz. E, ben evet pek hiç hiç nerdeyse. Ben de hiç hoşlanmam. Efendim bedeni parçalamaya devam edeceğiz, edeceğiz. Elle. Ee, Sevgili Nazan ışığa teşekkür, teşekkür ediyorum. Şu bazıları var işte hayatımızdan, bedenimizden, kılığımızdan, kıyafetimizden, toprağımızdan, doğamızdan ellerini çeksinler efendim o bazıları. Ondan Ay çeksinler efendim gerçekten. Ellerini ya. çeksinler diyoruz. Diyoruz İyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın görüşmek üzere. Hoşça kalın.